Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Cumanız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri bu güzel günün bereketinden, hayrından, ikramlarından, rahmetlerinden cümlenizi azami en çok derecede istifade edenlerden eylesin. Bendeniz camilerde birkaç gündür yaptığım konuşmalarda kağıt gönderiyorlar, soru soruyorlar. Bir soru çok soruldu, dikkatimi çekti. Özellikle vaazımızı dinleyen, fakülteye devam eden, tahsil görmekte olan öğrenci hanım kızlarımız kağıt gönderiyorlar ve şikayet ediyorlar. Dua istiyorlar. E bize dua buyurun diyorlar. Çünkü ailemizden çok müşkilat çekiyoruz. Ailemiz bizim efendim İslami yaşayışımıza, tesettürümüze Efendim, e, ibadetimize müdahale etmek istiyor ve bizi efendim dini bakımdan uygun görmediğimiz bir takım işleri yapma, zorlamak istiyorlar. Doğa buyurunuz diyorlar. Bazıları da soru olarak soruyor. Yani bu durumda anne baba haklarını helal etmeyeceklerini söylüyorlar. Biz ne yapalım hocam diye soruyorlar. Bu yaygınlaşınca anlaşılıyor ki e, İslam'a, İslami değerlere bağlı olarak yaşayan Halini, hareketine ona uydurmaya çalışan birçok hanım kızımızın böyle bir problemi var. Önemli bir soru. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin emrini, tavsiyesini genel olarak duymuşsunuzdur, biliyorsunuz. İnsan hocasına itaat eder, annesine itaat eder, babasına itaat eder. Efendim halifeye itaat eder, imamul Müslümana itaat eder, emirine itaat eder. Bunların hepsi Sosyal hayatın ve e, hizmetlerin, görevlerin güzel görülmesi için konulmuş nizamın gereğidir. Elbet aslar üstlerine itaat edecek. Bu sirli emaratif dediğimiz, hiyerarşi dediğimiz efendim e, çalışma düzeni sıhhati çalışacak ve e, işler güzel bir şekilde yapılacak. Ama e, umum bir kaydı var. Fıkıh kaydısı olarak da kavaidi, külliye-i içine girmiştir. Ee, evet, biz bu büyüklerimize hürmet etmekle vazifeliyiz. Ee, kendimizden büyük olan makam bakımından, yaş bakımından, mevki bakımından, durum, konum bakımından bizden yüksek olanlara itaat etmekle vazifeliyiz ama bu itaatin sınırı ölçüsü ne? Bunun bir sınırı ölçüsü, bir şartı var. O büyüklerin, o aslarına altlarındaki kimselere, memuruna veyahut kızına veyahut oğluna, evladına veyahut emrinde çalıştırdığı kimseye, efendiyse hanımına emrettiği şeylerin Allah'ın rızasına uygun olması lazım. Şeriatin ahkamına uygun olması lazım. Hakk'a, adalete, insan haklarına uygun olması lazım. İnsanın en başta gelen vazifesi Allah'ın varlığını, birliğini bulmak, kabul etmek ve ona iman etmek. En büyük vazife, bütün insanların en önde gelen vazifesi Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek ve ona güzel kulluk etmek. Her şeyden önce gelen bir vazife. Allah Teala Hazretleri bunu her şeyden önce istiyor. Doğru bir efendim e, anlayışla, doğru bir imanla kendisine iman edilmesini emrediyor. Bütün peygamberlerin vazifesi insanlara bunu hatırlatmak, bunu öğretmek, bunu tebliğ etmek. Tabi. E, itaat e, inandığı Mevlasına, Yaradanına, yaşatanına rızkını veren, hayatını veren ve efendim alemlerin Rabbı olan, her şeye kadir olan, her şeyin sahibi valiki olan Allahu Teala Hazretlerine itaat bütün insanların borcu. Bütün insanların Allah'a itaat etmesi lazım, kulluk etmesi lazım, buyruğunu tutması lazım. Şimdi bazı insanlar kalkar da kendisinin sahip olduğu konum ve durum ve mevki ve rütbe ve makama dayanarak aslındaki aşağısındaki insana Allah'ın emrine tam zıt olan Allah'ın emrini kaldıran veya Allah'ın emrini uygulatırmayan bir şeyi söylerse ne olur? O zaman dinlenmez. Bu kavaidi külliyye de la ne mahlukin pi Asiyetil Halık diye ifade buyurulmuştur. Yani Allah'a isyan konusunda bir emirde bulunsa her, hiçbir mahluka, yaratılmışlardan hiçbirisinin sözüne itibar etmemesi lazım mümin bir insanın. Allah'ın emirini tutması lazım. Karşısında iki tane emir bu sefer çıkmış oluyor. Birisi Allah'a asi gelen, Allah'a isyanı emreden, haddini bilmez bir kimsenin emri, arzusu isteği Öleksi Allah'ın emri. Alemlerin Rabbinin emri. Elbette Allah'ın emrini dinleyecek. E hakkımı helal etmem diyor. Efendim anne baba çocuğuna hakkımı helal etmem. Böyle yapacaksın diyor ama böyle yapacaksın dediği namaz kılma diyor. Başına aç diyor. Efendim benim istediğim gibi yaşa diyor. O is benim istediğim dediği tarz yaşam gayri İslami bir yaşam. Ona zorlamak istiyor çocuğunu. O zaman tabi ona itaat etmesi mümkün değil. Edemez. Peki bir durumda ne yapacak? Bir evlat ne yapması lazım? Böyle bir hanım kız, babası, annesi kendisi zorluyor. Başını açıklamaz kılma. Bu kadar Müslüman olma. Müslümanlık yüzde ile kabul edilmez ki Müslümanlık bir bütündür. Allah'ın bazı ayetlerine inanıp bazılarını kabul etmemek. Bu mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Hazretleri eski kavimlere bu soruyu soruyor. Efe tü'minune bi ba'dır ve tekburune bi bağ. Yani Allah'ın bazı ayetlerine inanıyorsunuz da bazılarını inkar mı ediyorsunuz? Bazılarına karşı kafirlik mi e, taslıyorsunuz diye tevbih ediyor. Yani azarlayıcı bir ifadeyle soruyor. Böyle şey yapılır mı diye soruyor. Tabi Allah'ın emirlerine bütünüyle uyacak bir Müslüman. Birçok vazifeleri var. Bu vazifelerin hepsi güzel. Hepsi insanlar için faydalı. Hepsi toplum için olumlu, güzel şeyler. اُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَا <gül> اَمُرُوا Allah-u Teala Hazretleri kullarına. Bilese, ne istese emredebilirdi? kadir mutlak olduğundan, la yus'elu amma yef'al olduğundan, ne emretse kulların onu tutması gerekirdi ama Allah-u kötü bir şey emretmiyor. İnsanlar için, insanların dünya ve ahiretlerinin saadeti için, selameti için, mutluluk için, düzeni için, rahatı için güzel şeyler emrediyor. Dinin bütün emirleri faydalı ve güzel. Onun için elbette Allah Teala Hazretlerinin emrini tutacak. Peki tutumu nasıl olmalı? Tutumu İslam ahlakının efendim bir örneği, numunesi olacak şekilde güzel bir tutum olmalı. Yumuşak bir tutum olmalı. Terbiyeli, edepli bir tutum olmalı. Efendim gayet nazik olmalı. Gayet nazik bir şekilde ama kesin, kararlı bir şekilde. Bu Allah'ın emridir. Sevgili babacığım, sevgili anneciğim, bak burada siz yanılıyorsunuz. Benim bunu tutmam, yapmam gerekiyor Allah'ın emrini. Sizi söylediğinizi yaparsam, siz de günaha girersiniz. Zaten söylemekle günaha giriyorsunuz. Ben de günaha girerim. Bunu böyle lütfen söylemeyin. Beni Rabbım'ın emrine karşı gelmeye zorlamayın. Zaten sizin de böyle bir şeye hakkınız yok. Beni e, zor bir tercihle karşı karşıya bırakmayın demesi lazım. Yani ben anne babamı severim. Müslüman olarak da anneme babama itaat benim boynumun borcudur ama annem babam bana Allah'ın emretmediği, yasakladığı şeyleri emrederse, yap derse kötü şeyleri o zaman tabi o evlat onu yapmaz. Zaten bu şeylerde de böyledir. Bugünün mevzuatında beşeri kanunlarda da böyledir. Bir amir memuruna, bir üst astına kanunlara aykırı bir emir verecek olsa memur onu dinlemez. Dinlerse sorumlu olur, sorumluluktan kurtulamaz. Yani üstüm bana bu emri verdi, ben ondan yaptım dese, e, bu onu sorumluluktan kurtarmaz. Çünkü kanuna aykırı bir şey emredilmiştir, onu yapmaması memurluğunun gereğidir. Çünkü amirine itaat etmiyor aslında, daha yüksek olan yasalara itaat ediyor bir kimse. O bakımdan bu kardeşlerimize tabi, efendim, böyle İslam'ın nezaketini... Ve ciddiyetini, kararlılığını göstermelerini tavsiye ediyoruz. Tabi onlara zaten bu cevabı verdik de tabi bütün dinleyici kardeşlerimize bu hususta bir görev düşüyor. Böyle hareket eden anne babalara nasihat etmek lazım. Yanlış yapıyorsunuz, doğru değil. Allah'la harp etmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah'a karşı mı çıkıyorsunuz? Allah'a karşı çıkmayı mı emrediyorsunuz diye nasihat etmek lazım. Bu bütün Müslümanların Efendim Hakkı hayrı tavsiye etme görevidir, vazifesidir. Emr-i maruh, eh münker görevidir. Biz bunu çok yaptığımız zaman yaygın olan bir sosyal yanlışlık engellenecek. Yani e, bu yanlış terbiyeyi almış olan insanlar kendilerini düzeltecekler. Bu olaylarda ben bir şey daha görüyorum. Bu işin mutlu tarafı eski efendim yanlış bir eğitim devresinin ve düzeninin yetiştirdiği insanlar var. Ülkemize görülüyor. Bunu efendim bir televizyon konuşmasında Sayın Profesör Şerif Mardin de söylemişti. Hoşuma gitmişti. Dobra dobra bir televizyon efendim röportajında, mülakatında ifade etmişti. Şimdi bir devrin bir kutu açıp yobazca efendim böyle tek yönlü yetiştirilmiş insanları var. Efendim e, ufukları dar. Meseleleri anlayamıyorlar. Efendim meseleleri doğru göremiyorlar. Şimdi herkesin kabul ettiği bir takım değerler var toplumumuzda. İnsan hakları diyor. İnsan hakları deyince herkes evet. Herkesin insan haklarına saygı göstermesi lazım dediğini biliyoruz. Kimse ben insan haklarını çiğnemek istiyorum. Çiğnenmeli, insanlara hakları verilmemeli demiyor toplumda. Ama fiilen bazıları insan haklarını bazılarına tanımıyor. Mesela kızına tanımıyor, çocuğuna tanımıyor. İnanç hürriyetini memuruna tanımıyor, işçisine tanımıyor. Niye sakal bıraktın? Niye başını örttün? Niye namaz kılıyorsun? Niye cumaya gidiyorsun? Efendim, niye Müslümansın? Niye efendim tespih çekiyorsun? E bunlar Allah'ın emri olduğu için yapılıyor. Allah emrettiği için yapılıyor. Ve dedelerimiz yapıyordu. Bunları yasaklayın, yasaklayanların babaları dedeleri de yapıyordu bunu. Anneleri de yapıyordu. Yani eski efendim böyle hatıra resimlere bakın bütün e, hanım ninelerimizin hamillelerimizin yani çocuklara söyleyin, hadi bakalım bir haminle resmi çizin, giyin. Hemen gözlüklü, beyaz başörtülü, tam, tam bir hanım resmi çizecekler. Başörtülü çizecek. Yani bu üç nesil önce, iki nesil önce böyle olan bir şey birden niye göre değişti? Tabii Batı'yla tanıştık, Batı kültürünü gördük, giyimini, kuşamını gördük. Efendim e, seyahatler orada, efendim tahsil gören insanlar, efendim e, onların kıyafetlerini hepki Bir kısmı da vatandan, ejdattan gördüğü örfüne, adetine, dinine, imanına, Allah'ın kendisi emrettiği efendim ahkama göre yaşamak istiyor. Tabii bu, bu bir tercih meselesidir. İnsan hakları var, hürriyetler var. Kanunun sağladığı hürriyetler var. Kimse inancından dolayı kınan, kınanamaz, ibadetinden dolayı kınanamaz. Efendim inancına göre yaşamak, istediği inancı seçmek herkesin hakkı oluyor bu ve vicdan hürriyeti dediğimiz şey oluyor. O halde bu hürriyeti bir nesil başkalarına tanımıyor, tanımak istemiyor. Hanımızın başını açacaksınız. Kızınıza efendim söylüyor efendim başını aç. Veyahut sakalını kes, veyahut efendim namaz kılma, cumaya gitme. Yani bir nesil var bizden önceki efendim kuşak, nesil bunları söylemeyi söylerken yani kanunlara Efendim anayasaya, hürriyetlere, insan haklarına haykırı bir şey yaptığının belki farkında olmuyor. Alıştığı bir yanlış alışkanlığı devam ettiriyor. Bu esef edici bir durum. Şerif Mardin de öyle esef de söylemişti televizyonda hatırlıyorum. Allah selamet versin. Ama güzel olan tarafı şu. Yeni nesil onlardan daha ileri, daha insancıl, daha daha modern, efendim daha anlayışlı. Onların kavrayamadığı gerçekleri kavuruyor. Onların yakalayamadığı hakikatleri yakalıyor. Onlardan daha doğru bir yolda. Bu güzel bir gelişme. Yani bir eğrilik yavaş yavaş düzelmeye başlamış. Tabii bir eğriliğin düzelmesi bir takım sıkıntilarla kuvvet efendim çatışmalarıyla olur. Efendim toplumda böyle bir değişim. Bazı sancılar, sıkıntılar ailelerde, kişiler üzerinde meydana getirebilir. Bu sıkıntıları haklı olan taraf çekince manevi bakımdan sevap kazanıyor, ecir kazanıyor. Çünkü dini için çektiği her sıkıntıdan, meşakkatten, zahmetten, üzüntüden dolayı mükafat alıyor. Efendim, e, öbür taraftan, efendim, e, bu çeşit efendim, düşünen annelerin, babaların da yani yavaş yavaş, efendim artık azaldığını, yeni nesillerin onlar gibi düşünmediğini gösteren bir toplumun iyiye doğru gittiğini, efendim, e, olgunlaştığını, daha Efendim, e, insan haklarına saygılı, düşündüğünü gösteren bir gösterge. İşin güzel tarafı bu. Tabii sıkıntılardan dolayı mükafat alacaktır kardeşlerimiz, ama tabii Allah'ın emrin tutacak. Çünkü Allah'ın emrini tutmama konusunda bir müsaade bir şey, efendim, bahis konusu değil. Allah'ın emrinden taviz olmaz, efendim Allah'ın emrini uygulamamak olmaz. Elinden geldiğince onu uygulayacak ve onun kendisinin hakkı olduğunu bildiği için haklarını da koruması gerekiyor. Bir şey daha efendim e, bu sohbetlerim esnasında e, karşıma geldi. Efendim e, kardeşler arasında kardeşler arasında efendim e, bir takım tatsızlıklardan şikayet ettiler. Efendim e, çok iyi geçinen kardeşler. Bakıyorsunuz birbirleriyle bozulmuşlar. İşte hocam, vaktiniz varsa, tarafları dinleyin. Efendim, bizleri barıştırın, aradaki bu tatsızlık, kahraman filan diye anneler şikayet ediyorlar. Tabii kardeş kardeşin annesi babası aynı, öz kardeşin tabii e, en yakın kimsesidir. Onu sevmesi lazım, efendim. E, hakikaten iki insan birbiriyle böyle çok samimi ise, birbiriyle çok muhabbetli ise, biz kardeş kardeş oturuyorlar, kardeş kardeş geçiniyorlar deriz. E, iki kardeşin birbiriyle efendim zıtlaşması, kavgası, küsmesi, darılması neden oluyor? İncelenirse tabii bunun birkaç sebebi vardır. Sebeplerden bir tanesi kıskanmadır. Küçükten olur bu efendim. Kardeş kardeşini kıskanırsa o zaman kavga çıkar evde. Ona verilen bir şeyi ötekisi kıskandığı zaman bir efendim kavga ortaya çıkar. E, tabii annelerin, babaların bu kıskançlık duygusunun gelişmemesini kardeşlerin birbirlerine fedakarlık yapmasını öğretmesi lazım küçükken çocuklara. Al evladım bunu kardeşine ver, yarısını kardeşine ver diyerek bu bir eğitim. E, yavaş yavaş bu eğitimi ona ulaşılmalı, öğretmeli. Bu de bak sen ona vermediğin zaman o mahrum kalıyor. Sana vermediği zaman sen nasıl ağlıyorsan o da ağlayacak. Hadi bakalım diye böyle onun yerine kendisini koydurarak. Bu eğitimi küçükten vermek gerekiyor. Bu kıskançlık efendim e, olmasın diye. Bir de çocukların hakşinaslık yani hakka, hukuka, riayetini yavaş yavaş sağlamak lazım. Bunu böyle yapmak doğru değil. Bunu böyle yapman lazım. Fedakarlık da olsa sabretmen lazım ama bunun böyle olması lazım. Bütün bu şekerlerin hepsini sen alırsan olmaz. Hadi bakalım onlara kendi eline ver diyerek böyle yaptığı zaman da taltif ederek mükafatlandırarak, öperek, okşayarak aferin diyerek hadi sen böyle yaptığın için ben de seni çocuk parkına götürüyorum. Sağlandıracağım. Aferin. Çok güzel bir şey yaptın. Melekler de seni sevdi. Allah da seni sevdi. Aferin filan diye çocukken bunları yetiştirmek lazım. Tabi anneler elinden geldiği kadar babalar bu eğitimi yapmalı. Toplum e, bu e, şeyi öğretmeli. Bizim toplumumuz elhamdülillah boyu İslam ahlakı ile efendim toplum yoğrulmuş olduğu için bugün bir efendim adab dediğimiz e, şeylere riayeti bilir, bilir idi. Yani babanın hanımına ve çocuklarına karşı efendim babalık yapmasının adabı, hanımın kocasına ve çocuklarına karşı hanımlık annelik yapmasının adabı. Efendim Evladın anne ve babasına karşı evlatlık yapmasının adabı, komşuluk adabı, efendim yemek yeme adabı, efendim seyahat adabı vesaire her şeyin adabı vardı. Bu adab öğretilirdi, bilinirdi. Efendim bu konuda güzel kitaplar yazılmıştır. Onların mesela bir tanesini hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin bir Çarşamba Müfisi Osmanlı alemi güzelce toplamış. Mecmuaul Adab isimli bir eser. Okumanızı tavsiye ederim. Yine harflerle de Neşri birkaç defa yapıldı. Yani bir İslam adabı maaşereti nasıl olmalı orada insan görüyor. Tabi daha büyük kitaplar var mesela İbrahim hakkıyı Erzurumî Hazretlerinin marifetnamesi. Bu gibi adabı çok güzel anlatan büyük eserlerden birisi. Bunun gibi efendim böyle e, tasavvuf kitapları, ahlak kitapları, fıkıh kitapları var. İşte bunları çocuklara öğretmek lazım. Sonra büyüdüğü zaman insanlar birbirleriyle nasıl düşman oluyor? Kardeşler, annenin babanın böyle üzülmesine sebep olacak bir kirafa ne zaman düşüyor? Umumiyette yine tabii bir enfaat çatışması da bu oluyor. Miras meselesinde Efendim, işte ona şu gitti, bana bu geldi. Benimki az, onun için çok derken, e, bazen evlatlar annesine darılıyor, babasına darılıyor. Efendim, mirası benden kaçırdı, öbür evladına verdi gibi düşünüyor. Tabii gerçekten böyle bir şey varsa bu babanın, annenin kusurudur. Çünkü evlatlar arasında efendim Allah'ın emrettiği e, ölçülere riayet etmesi lazım. Adalet etmesi lazım. Efendim e, Bir evlatı e, mamur eleyip ötekisini efendim, mağdur etmemesi lazım. Bu annenin babanın dikkat etmesi gereken adam. çocukları arasında müsavat diyoruz. Eşit muamele yapmak. Hatta öperken, severken dahi çocuklarına eşit muamele etmesi lazım ki haksızlık olmasın diye. Ama bazen evlatlar yapılan müsavatı yani eşit davranışı bile eşitsizlik olarak görüp oradan kızabiliyorlar. Aslında baba mesela Kendisinin veya anne ihtiyarlığında kendisine bakan, zahmet çeken, masraf eden bir evladına o masraflarının karşılığı olarak bir pay ayırabiliyor. Vay benim annem babam ona çok verdi diye bu sefer hem annesine babasına hem de kardeşine darılma durumu oluyor. O haksız. Bir de efendim mirasın taksiminde o tarlayı ona verdi, bu tarlayı bana verdi. Orası daha e, verimli, burası biraz daha kraç gibi şeyler oluyor tabii bu İslam'da güzel olmayan bir şey. Dedelerimiz efendim bu hususta e, çok güzel buyurmuşlar. Efendim e, mirasta aldanan kazanır demişler. Efendim e, mirasta aldanan kazanır. Yani adamınız gibi görünürse Allah onu telafi eder başka yerden karlı ve kazançlı çıkartır diye. Rahmetli annem efendim bize eski Heaplardan okuduğu bazı hikayeleri anlatırdı. Tabii çocuk yetiştirmeye, pedagojiye çok uygun şey. Hikayeler böyle ibretli hikayeler, kıssalar çok önemli. Efendim iki kardeş varmış. Beraber bir tarlayı ekmişler. Bunu anlatırdı annemiz bize küçükken. Bunlar bizim gözümüzün önünde böyle canlanırdı. O zaman televizyon yoktu, film yoktu ama biz bunları duyarak, hayalimizde e, resimlendirerek canlı manzaralar halinde tırmızı tutardık. İki kardeş varmış, tarla ekmişler. Efendim, e, buğdaylar büyümüş, harman yapmışlar. Efendim, birisi evli kardeşlerin, öteki deker. Birisinin birkaç çocuğu var, ötekisi henüz evlenmemiş. Efendim, tarlayı eşit olarak ekmişler. E, Mahculu harmanı aldıktan sonra samanı ikiye ayırmışlar, buğdayı ikiye ayırmışlar, iki küme. Bir tane arabaları varmış, efendim samanı buğdayı taşıyacak. Efendim, birisi Dolduruyormuş arabayı efendim samanla evine götürüyormuş buğdayı dolduruyormuş efendim kendi ambarına götürüyormuş Ötekisi ise bekliyormuş sonra araba ikinci geldiği zaman o dolduruyormuş samanını buğdayını o götürüyormuş ambarına boşaltıyormuş ama arada ne oluyormuş bekar evlat bekar, bekar olan kardeş efendim samanı buğday alıp götürdüğü zaman evde diyormuş ki. O, o yokken tarlada e, yığınlar karşısında dururken görmüş ki şimdi benim bu kardeşim henüz daha yuva kurmadı. İşlerini çözümlemedi. Daha evlenecek. Çeyiz tanzim edecek. Efendim düğün yapacak. Bunun paraya efendim çok ihtiyacı var. Bu eşit olarak ayırdı ama e, şeyleri mahsulü eşit olarak ayırdık ama ben ona biraz daha benim tarafımdan vereyim. O yokken o tarafa kürek kürek atıyormuş, efendim buğdaydan, samandan vesaireden. Ee, Öteksi bir şeyden haberdar değil. Arabayı boşaltıp geldiği zaman, e, öbür kardeşi yüklüyormuş arabayı, veya beraber yüklüyorlardır herhalde. Efendim, bu sefer evli kardeş evine gittiği zaman, bekar ka kardeş şöyle düşünüyormuş. Yani bu malları, samanları, buğdayları eşit olarak bölüştük ama e, bu kardeşim evli, hanımı var, çocuk çocuğu var, onun daha çok bir ihtiyacı var. E, ben ona e, kendi biraz vereyim. Ben olsa bana bu kadarı yeter diyormuş. O kendisinin buğdaylarını kürek kürek öbür kümeye atıyormuş. Samanlarını öbür tarafa naklediyormuş. O annem bunları anlatıyor bize. Artık Allah bu iki kardeşin güzel duygusundan o buğdaya, o samaya, o samana öyle bereket vermiş, öyle bollandırmış, çoğaltmış ki taşıya taşıya bitirememişler. Ambarlar dolmuş, taşmış diye. Bakın bu güzel bir pedagojik olay. yani eğitici bir şey. Kardeş için fedakarlık yapmak. işi böyle onun lehine düşünmek. E böyle düşünüp, berekete nail olmak, Allah'ın rızasını kazanmak varken iki karış efendim, tarla için, efendim üç kürek efendim toprak için e, kardeş şey yapılır mı? Kardeşi darılır mı? Mirastan dolayı kavga çıkar mı? Küslük olur mu? Yani allah Teala Hazretleri zaten küslüğü yasaklamış. İslam'da Müslüman'ın Müslüman'a Efendim e, üst olması e, yok e, zaten küs geçmeye geçmeyecek e, barışık olacaklar Bir de bu sebepten darılmak tabi hiç uygun olmuyor biraz fedakarlık yapmayı biraz Efendim bizzze ve andda bulunmayı Efendim biraz böyle sevap kazanmayı e, öğrenmeliyiz öğretmeliyiz ve bir şey daha var Büyüklerimiz bize bunu öğretirlerdi. Şimdi insan tabii çeşitli dostları vardır etrafında. Çeşitli insanlarla tanışıyor, komşu oluyor. Ahbap, arkadaş oluyor ama efendim, yani kardeş annesinden babasından kendisine nasip olmuş bir yakını olduğu için kardeşin bir daha bulunması mümkün. Çarşıdan alınmaz. Bir telafisi mümkün olmaz. Yani onu bırakıp başkasını almak mümkün değil. Kardeş çok kıymetli. Kardeş bir daha başka yerden elde edilmesi, kazanılması mümkün olmayan bir şahıs. O bakımdan onun kalbini kırmak hiç doğru değil. Aksine efendim kaltif etmek lazım. İkram etmek lazım. Ben yemeyeyim kardeşim yesin. Ben giymeyeyim kardeşim giysin demek lazım. Tabi böyle yapan mahrum olmaz. Yani böyle davrananı Allah sever ve ona kat kat daha büyük mükafatlar, ihsan eder. Bu münasebetle Sevgili e, dinleyicilerime miras konusunda itidal tavsiye ediyorum. Mirasa yani varis olarak e, mirasa sahip olan kimseler, mirasın taksiminde birbirlerine karşı müttefiz olsunlar. Mirası bir mesele haline getirmesinler. Ben natife olarak bir de şöyle bir çözüm getiriyorum, söylüyorum. Söylediğim zaman gülüyor beni dinleyen kardeşlerim. Diyorum ki kardeşlerden birisi taksimi yapsın, seçmeyi ötekisi yapsın. Tabii böyle olduğu zaman ne olacak? Taksimi yapan seçimi öteki yapacağı için iyice ölçecek, biçecek, iki tarafı eşit yapma gayret edecek. Ee, öteki de o zaman bir tanesi alacak. Böylece hani, adaletli bir e, şey taksim yerine gelmiş olur. Tabii bazen insanlar bunu seçemeyebilirler. Seçemeyince bir hakem heyeti hain e, etmek. Bakın burada bu mallar var. Ne şey yaparsanız hakem heyetinin hükmüne razıyız demek herhalde şeyden efendim darılık, küsüp bir kenara çekilmekten çok daha iyi aman miras için annenizi babanızı üzmeyin aman miras için kardeşlerinize sarılmayın diyoruz. Böyle yapanlara sizin de nasihat etmenizi tavsiye ediyoruz. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri allah Teala Hazretleri bizi her halimizde her hareketimizde efendim şeriatın ahkamına uyanlardan adaba, ahlaka riayet edenlerden, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışanlardan eylesin. Ee, sohbetimi bir hadis-i şerifle bitirmek bereketli olur diye bir hadis-i şerif okuyayım. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuşlar ki Hakk-u tebiril ihveti alâ sagirihim ke hakk validi hala veledihim. Bir rivayet bu. Manası şöyle, e, kardeşlerin büyük olanının Küçük olanı üzerine hakkı, babanın evladına hakkı gibidir. Bir rivayet böyle, bir rivayet daha var. El ekberu minel ihveti bimenziletil ebi, yani kardeşlerin en büyük olanı baba makamındadır. Eh, madem dinimiz, peygamberimiz zişanımız, sevgili peygamberimiz, büyük abiye baba kadar bir mertebe bahşediyor, büyük ağabey, efendim büyük olan kardeş, Baba gibidir diyor. O halde e, tabi insanın babasına hürmet ettiği gibi kendisinden büyüklere de hürmet etmesi Allah'ın sevdiği Peygamber Efendimizin hoşnut olduğu bir durum olur. Onun için küçük kardeşler büyüklere hürmet etsinler. Baba yerine koysunlar. E, bu hadisi şerifi unutmasınlar. E, büyük kardeşler de küçükleri bir babanın evladına bakışı gibi görsünler. Onlar da babanın şefkatini küçük kardeşlerine göstersinler. İslam her derdin ilacıdır. İslam eczanesinde her hastalığın şifası vardır. Yeter ki biz Müslüman olalım. Allah bizi, İslam'ın kıymetini bilen bütün hayati faaliyetlerimizi, her işimizi İslam'a göre, Kur'an'a göre, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre yapanlardan eylesin. Cumanız mübarek olsun. Cuma abdesti alın. Husül abdesti, boy abdesti alın. Kehf suresini okuyun camiye erken gidin. Cumanın sevaplarını çok alın. Allah hepinizden razı olsun. Biz de duadan unutmayın. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.